Elhamdülillah ve ve vesselamü aley Resulullah. Bir Müslüman soruyor. Diyor hocam, e, tırnak kesmek, etek taşı yapmak, vesaire bu türlü kırları kesmek, bunlar orucu etkiler mi, bozar mı? Evet. Maalesef birçok alan e, hisse e, zannediyor bu türlü e, ameller orucu bozar yenzeddeler yani ama bu bu türlü ameller orucu bozan şeylerden değil. Orucu bozan meseleler yiyecek, içecek, şehvet, cima. Olar yen yani de orucu manevi bozanlar, bütün günahlar, münkerler, gıybetler, e, nammamlık, e, vs. dediğimiz gibi e, diğer derslerde anlattığımız gibi orucu bozan meseleler değil. Ama e, orucu bozmayan meselelerden e, nedir? Tırnak kesmek, parfüm sürmek, Etek tıraşı yapmak. Bunlar fıtrattandır. Bunlar orucu bozmaz. Bunlar orucu bozmaz. Tam tersine etek tıraşı fıtrattandır. Dırnak çesmek fıtrattandır. Büyüğü çesmek fıtrattandır. Hatta ölçüsü var bunun. Etek, etek tıraşı 40 günü geçmemesi lazım. 40 günden sonra insan vabal altına girer. 40 gün Ramazan'a geldiyse... Keseceksin. Bir mahsuru yoktur. Bunlar orucu bozan şeylerden değil. İşte insan her kulaktan duyduğudan amel etmesin. Alimlerden, alimlerden nakleden olarak güvenenerek o insanlardan e, e, e, insanlardan duyduğularıyla amel etsin. Bir de her kitaptan, takvim yaprağından da amel etmesin. Sağlam alimlerin kitaplarıyla amel etsin. E, çağlayan güzel alimlerin kitabıyla ehli sünnet çizgisinde olanların kitabıyla amel etsin. Evet bu türlü tırnak filan bunlar e, elhamdülillah e, orucu bozmaz. E, orucu bozan şeyler bellidir. Diğer sorularda cevap vermiştik. Oraya dönüp, dönüp e, bilirsiniz orucu bozan şeyler nelerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemi.